Kardeşlerim, muazez müminler, sürgündeyiz. Sürgümüz vakasem o buna inniyleküm aleminen Şeytanın Allah adına yemin etmesiyle başladı. Fede lahuma abi gurur. Ebeveynimize, Ademe havaya geldi. Onları Allah'ın yasakladığı, yaklaşmayın dediği ağaca yöneltti ve sonrasında Kul minha Cennetten dünyaya sürgün olarak gönderildik Ahirete gitmek istiyoruz, cennete varmak istiyoruz Yine Rabbimizin cemalini görmek istiyoruz Namaz miracınız olsun Dünyada Allahu Ekber dediğiniz zaman Geldiğiniz yere Rabbinizin huzuruna Cennetine rızasına kavuşursunuz Namazla geldiğimiz yere cennete belki onun ötesinde Allah Teala'nın rızasına, rıdvanına ulaşmak istiyoruz Namaza kalkıyoruz fakat sürekli sürgüne gelişimize sebep olan, zemin hazırlayan şeytanın taarruzları var, engelleri var Efendimiz namazı kıldılar, bize emanet olarak bıraktılar eğer namazın ruhuna onun kimyasına vakıf olursanız masivayı ellerinizi kaldırdığınız gibi geride atarsanız terk ederseniz terk dünya ederseniz o zaman dünyaya sürgüne gelişinize sebep olan şeytan sizi engellemeyecek engelleyemeyecek mani olamayacak. Onun için namaza kalkıyorsunuz Allah'ın Rabbinizin rızasını kazanabilmek için Allahu Ekber diyorsunuz Yani kovulduğum yere Tekrar cennete Tekrar cemaline kavuşmak istiyorum Kovulmama sebep olan şeytanı işte Ellerimle arkama ittim Dünya seni benden alıkoyan neler varsa Onları da attım ya Rabbi Önünüzde olan Dünyalık mallardan, emtiadan elinizi çektiğiniz gibi kaldırıyorsunuz ellerinizi. Metafa başlarken yaptığınız gibi kaldırdınız. Ben geldim ya Rabbi. Kulluğuna geldim, yarlığına geldim. Rızanı kazanmaya geldim diye ellerinizi kaldırıyor teslim oluyorsunuz. Sonra bağlıyor. Gözleriniz önünde kemal edeple duruyorsunuz. Bir müddet sonra Subhanekallahumma ve bihamdik diye söze başlıyorsunuz. Halinizi arz edeceksiniz fakat önce ona senada bulunuyor. Tazim ediyor. Tebcil ediyorsunuz. Ben hakikatte huzuruna gelmeye layık değilim. ''Şu kadar günahın sahibiyim, hakikatte ben mücrimim Allah'ım, sen çağırdın da geldin, söze seni tazim ederek başlıyorum, subhânekallâhumme ve bihamdî'' Sonra geliyorsunuz, Fatiha'ya başlayacaksınız, yani o en mahir, en uzman doktor, doktorun yanına giden, yazanesine giden, halini arz eden bir muzdarip hasta gibisiniz Fatiha ile halinizi arz edeceksiniz fakat sürgününüze sebep olan şeytan sizi bırakmıyor ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ önünüzden, arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan Geliyor sürekli vesveseler veriyor. Namazda bile Rabbimizin huzuruna çıkınca zihninize şu kadar mesaili yığıyor. Onlarla boğuş Allah'ı, O'nun azametini tefekkür etme, O'ndan mahrum ol diyor. Hz. Şakik diyor ki, her sabah kalktığımda şeytan gelir. Vesveseleriyle gelir, La tekhav. Fe inna Allahu gafurur rahim. Neden korkuyorsun? Neden bu kadar namaz? Neden bu kadar sadaka? Neden bu kadar takva? Neden kendini yoruyorsun? Allah gafurur rahim. Allah bütün günahları affeden, merhamet sahibidir diye karşıma dikilince ona diyorum ki: Rabbim gafurur rahimdir ama limen taaba ve amana ve amila salihan O diyor ki ben İman eden, tövbe eden, Hz. Muhammed'in öğrencileri gibi tövbe eden, Ka'b bin Malik gibi, Ümeyye gibi, Murare gibi tövbe eden, tövbe edince 50 gün dünya bütün genişliğine rağmen ona dar gelen, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi tövbe eden, limen tâbe ve âmana hem namaza, hem oruca, hem hacca hem de faizin haram olduğuna iman eden, summehtede bu halini de ölene kadar koruyanlar için Allah Azze ve Celle Gafurur Rahim. Son arkamdan geliyor, diyor ki, günde beş defa Rabbinin huzuruna kalkıyor. Şu kadar namaza, şu kadar ibadete vakit ayırıyor, zaman ayırıyorsun. Çocukların var, onların geleceği var. İşin var, makaleyi bırakıyor, hastayı bırakıyor, dükkanı bırakıyor, müşteriyi bırakıyor, kalkıyor Rabbinin huzurunda duruyor. Neden bu kadar zaman ayırıyor? Hadi burada kıl. Peki neden camiye gidiyorsun diye? Sana vesveselerle geldiği zaman, hani çocuklarının nafakası? O zaman şeytana dedim ki ve meminde betin fil ardı illa ala llahirizkuhâ. Sen bilmiyor musun ki Cenab-ı Hak kitabında Kur'an'ında sadece insanların değil, aklı idraki olmayan yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkını o tekefül etti. Peki sen nasıl oluyor da beni çocuklarımın yavrularımın nafakalarıyla tehdit ediyorsun? Oradan kovuyorsun, başka yerden, başka yönden, başka vesveselerle, başka ivalarla geliyor sizin düşünce dünyanıza giriyor. Onun için subhaneke'den sonra ''Eûzubillahimineşşeytanirracim'' diyorsunuz. Kovulan şeytanın şerrinden, ben kendimi, yüreğimi, namazımı, imanımı koruyamam, sana geldim, sana sığındım, sen beni himayene kabul et. Ondan sonra halimi ancak arz edebilirim diye başlıyorsunuz, Fatiha'yı okuyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Diyorsunuz ki, çocukluktan beni beni koruyan, beni terbiye eden, konuşmayı yürümeyi öğreten, mürebbim olan Allah'ım ne kadar senalar, ne kadar övgüler, ne kadar hamdlar varsa hepsi sana aittir, sana mahsustur. Sonra neler yapıyorsunuz dünyada onu anlatıyorsunuz. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Biz insanlara değil sadece sana ibadet ediyor. Sadece senden yardım istiyoruz. Sonra da hani mahir, uzman bir doktorun yanında halinizi arz edecek. Sonra ondan bir reçete alacaktınız. Diyorsunuz ki اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Beni bütün dünyanın kötülüklerinden kurtaracak sırat-ı nimet verdiklerinin, Hazreti Muhammed'in bütün peygamberlerin yolunu istiyorum Allah'ım. O yola girdiğim zaman evimde, işimde, sokağımda, hayatın bütün şubelerinde işte o zaman düşmanım olan şeytandan korunacak اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ Fatiha'yı bitiriyorsunuz, sonra Fatiha'nın sahibi, Kur'an'ın sahibi. Ondan siz çare istediniz hastalığınıza, hastalığınıza, o kronik hastalığınıza Deva arıyorsunuz ya, o da size diyor ki Bir müddet daha, bir miktar daha benim kitabımdan oku. Hemen karşı tarafa bakarsanız Elif lam mim zalikel kitab diye başlıyor. Madem dua ediyor, madem Allah'tan reçete istiyorsun işte söylüyor. Zalikel kitab bu kitap Kur'an-ı Hakim. Ondan oku. Bütün hastalıklara, diyaya, gurura, hasede, kibire, nemimeye, yüreğinde neler varsa onları temizlemeye kadir olan Allah'ın ayetlerini oku. Alıyorsunuz kainatın sahibinden reçeteyi Fakat diyorsunuz ki Reçeteyi aldım Bunda deva var Fakat şifayı yaratan sen Eğer şifayı yaratmasan Okuduğum ayetlerde bana deva olamaz ki Onu düşünüyorsunuz Allahu Ekber diyor Onun büyüklüğünü tahayyül ediyor Rükuya varıyorsunuz Subhana Rabbi el azim Ben geldim ya Rabbi İçimdeki, ruhumdaki bütün hafakanları temizle diye geldim Allah'ım Seni tesbih ediyor, seni tazim ediyorum ya Rabbi Subhan Rabbi el -azim. Acaba duyuyor mu? Acaba benim yalvarışlarımı yakarışlarımı 6 milyar insan arasından, şu kadar mahluk arasından ona ulaşıyor mu diye içinizde ruhunuzda bir umutsuzluk hali var ki Doğruluyorsunuz. Semi Allahu limen hamide. Hamd edenleri duyan, onlara icabet eden, dardakilere, yoksullara, yetimlere, dul kadınlara, biçarelere, onların iniltilerini duyup da onları himaye eden Allah'ım. Semi Allahu limen hamide. Allah Azze ve celle hamdinize karşılık verdi. Artık Çocuklar gibi şensiniz, kendinizden geçiyorsunuz. Bu kadar nimet. Bir de benim gibi bir çare, bir kulun hamdini duydun ya, ona karşılık verdin ya, ya Rabbi. Peki ben bunlara nasıl şükredebilirim? Başınızı secdeye koyuyorsunuz, diyorsunuz ki dilimle anlatamıyorum. Artık bizarım ya Rabbi. En şerefli organım başım, içinde beynim var. İşte huzurunda başımı secdelere koydum ya Rabbi. Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Sonuna kadar, son nefesinize kadar onu orada tesbih edeceksiniz. Fakat sonu yok diyorsunuz. Hayatta sizi bekleyen ödevler var diyorsunuz. Kalkıyorsunuz secde halinizden. Fakat aklınıza geliyor. Şeytan geliyor. Eba vestekbera ve min el kafirin. Allah azze ve celle secde ettiği zaman gurura, enaniyetine kapılıp da secde etmeyen, ondan istinkaf eden şeytanın hali aklınıza geliyor. Tekrar bir daha secdeye gidiyorsunuz. Sonra kalkıyorsunuz. Dünyaya işinize döneceksiniz. Oturuyorsunuz. Yine tahiyyat, yine selat var. Allah'a onu tesbih ediyorsunuz onu tazim ediyorsunuz ona ona selam gönderiyorsunuz sonra bütün bunları size öğreten Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın hocası Hz. Muhammed Aleyhisselam'a selam gönderiyor Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü diyorsunuz bütün bu acılarımın, ızdıraplarımın devası Rabbime gitmeyi, ona iltica etmeyi madem ki bana öğreten sen o halde alemin bütün köşelerinden müminler sana selam eder ya Resulallah Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve berekatuhu Sonra Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin Bize de selam olsun Bizim dünyamızda da keder Bizim dünyamızda da hüzün olmasın Sonra dönüyorsunuz Rabiatul Adeviyeye Mısır'a Sonra dönüyorsunuz Hamaya, Hımsa, Arakana, Patani'ye. Orada ne kadar Müslüman, ne kadar kardeşleriniz, ne kadar sizin gibis ellerini bağlayıp safta duran müminler, muttakiler, mücahitler, murabıtlar varsa buradan onlara da selam ediyorsunuz. Esselamu aleyküm ve ala ibadillahis salihin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerinize, sağınızda olanlara, solunuzda olanlara selam veriyor diyorsunuz ki Ben namaz mektebinde Allah'ın terbiyesini alan kardeşin Artık benim dünyamda haset, gurur, enaniyet, kötülüklere dair neler varsa hiçbirini göremeyeceksin Ben senin kardeşin, benden sana zarar olmaz diyor selam veriyorsunuz Kardeşlerim günde kaç defa namaz kılıyoruz namazın mana ve mefhumunu anlamak için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duruşlarını kıyamlarını, rukularını, secdelerini buradan alır, hayatınıza taşırsanız hani namazda böyle duruyorsunuz işte sadece böyle senin huzurunda duruyorum dükkandasın, evdesin, okuldasın Allah'ın emrine, onun talimatlarına uymayan bir takım terkinler sana geldiğinde nasıl namazda onu murakabe ediyor onu onun huzurunda olduğunu mükaşefe ediyorsun Nereden emirler, talimatlar gelirse gelsin asla onlara meyletmiyor. Rukuyu evine, secdeyi evine, kıyamı evine yani kalbin namazda kalıyor bedeninle sadece ayrılıyorsun. Biraz sonra tekrar bedenimle gelmek üzere şimdilik müsaade ya Rabbi deyip namaz safından ayrılıyor. Birkaç saat sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber Kalbini bıraktığınız namaz safına tekrar dönüyorsunuz Eğer böyle namaz kılarsanız O zaman Abdullah bin Şeddad'ın söylediği gibi Bir gün mescide geç geldin En arka safta Peygamber mescidinin en arka safında duruyorum İmam, devlet başkanı Allah Resulü'nün öğrencisi Ömer Ömer Kur'an okuyor Semiatu neşice umar وأنا في آخر الصفوف يقرأ. Kale innema eşku bessi ve huzni ilallah. En arka saftayım, Ömer en ön safta. Hazreti Yakub'un halini anlatan Kur'an'ın ayetlerini okuyor, onları kıraat ediyor. En arka saftan Ömer'in feryadını duyuyorum. Mekke'den Medine hicret ederken Mekke'ye bütün müşriklere meydan okuyan Ömer, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın mihrabında ağlıyor en arka saftan Abdullah bin Şeddad Ömer'in feryadını figanını duyuyor. İşte böyle namaz kılarsanız Ömer'in hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi ve fi sadrihi azizum ke azizil mirjal minel buka. Yüreğiniz kaynıyor. Sanki yerinden çıkacak ocağın üzerindeki bir tencere gibi yüreğiniz fokurduyor gözünüzden yaşlar geliyor Rabbinizin, Allah'ın huzurundasınız kıyamınız, rükûnuz, secdeniz ve sonra o değerleri hayatınıza taşıyorsunuz kardeşlerim eğer bu değerleri biz hayatımıza taşıyabilseydik bizim dünyamızda Müslümanlar ajanslarında, gazetelerinde İngiliz sarayında doğan çocuğu şu kadar konuşmayacaklar belki Arakan'da Ateşe atılan hamada, hımızda, şamda, tankların altında, Ramazan gününde can veren küçücük yavruları konuşacaktı. Çünkü siz her namazınızda onlara selam ediyorsunuz. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Yani ey Şam'daki Ahmet, Arakan'da ben yanına gelemedim diye, imdadına koşamadım diye ateşte diri diri yakılan ümmetin çocuğu. Sana namazdaki selamımın hakkını, duruşunu ifa edemedim diye sen bu acılar mahşerindesin. Yani namaz size bir duruş, namaz size bir oluş telkin ediyor. Alın sokağa yürüyün. Eğer İngiliz sarayındaki çocuk kadar hamalı çocuk bizim dünyamızda yer etmiyorsa yeniden namazı düşünün, yeniden secdeyi, yeniden kıyamı, yeniden rükûyu düşünelim.